İnna dīna ʿind Allāhi l-islām. Al-āyah. Şükür Allah ﷻ. Vabillāna rasūlunā Nabiyyu al-karīm. Və min Çok aziz. Və muhterem Müslümanlar Geçen derslerimizde Allah'ın la yuad, vela yusar olduğunu, adet ve rakama sığmadığını ve kulun bunlara şükürle mükellef bulunduğunu. Kainatı Cenab-ı Hak insanın emrine insanı da zatına obudiyete şükran için halk ettiği itaate davet ettiği üzerinde durduk. Muterim Müslümanlar zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü Cuma'mızdan sonra manevi nimetler. Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri üzerinde duracağız. Bu nimetlerin başında bildiğiniz gibi İslam geliyor. İslam nimeti. Din nimeti muhterem emirler. Ya ya din nimeti manevi nimetlerin en büyüğü ve başı. Beşeriyetin tek atası Beşeriyetin, insanlığın ezelden ebede tek atası Hz. Adem Aleyhisselam'la doğup insani akışla, beşeri akışla bugüne kadar 48 senedir kürsüde şunu söylüyorum cemaatime Dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder, kendine kıyar, mahvolur gider veya canavarlaşır, eşkıya olur Hem cinsi için en büyük tehlikeyi arz eder Muhterem ünlüler İkisinden biri Onun için biz Cemaatimizle beraber alemlerin yüce Rabbine hep beraber dua ediyoruz Ya Rabbi bizi İslam'ın nurunda daim kıl Neslimizden Neslimizden Sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım cemiyet için ve fertler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhterem Müslümanlar evet. günlük hayatımızda dinsizliğin ne korkunç felaketler getirdiğini müşahede ediyoruz radyo okuyorsunuz Radyo dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki beşerin dinden uzaklaştıkça hali nerelere doğru gidiyor. Cennet vatan bugün ne hale gelmiştir. Tek sebebi var. Muhterem Müslümanlar, tek sebebi var. Her şeyde bir tek sebep var. Bu Necip ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korkunç felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümid ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikata eğilirler de bu memleketin nesli ve evladına kıymakta devam etmezler Teala. Muhtemelen Müslümanlar Tabii ki bugünün dünyasında değişik dinler de var, <gülüyor> beşeri, insanların icat ettiği Hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdiyim diyen kopuklar ve decceller gibi muhterem Müslümanlar Ya hiç sormayın, Türkiye'nin gaileleri kendisine yetmezmiş gibi bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Niye böyle oluyor muhterem Müslümanlar? Dış güçler bu cennet vatanı, bu Necip milleti daha çok bölebilmek için, gücünü daha çok düşürebilmek için, tarihi şahsiyetinden daha korkunç şekilde koparabilmek için şer kuvvetlerin ihdas ettiği fitneler. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Fransa'da muhterem Müslümanlar Fransa'da Versay Sarayı bugün müze Fransa'da Versay Sarayı kendi krallarının oturduğu saray bugün müzedir hakikaten gezdik hocam bey diyor yüz numara tuvalet yok diyor tuvalet yok muhterem mümirler ya 1400 sene evvel İslam peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız vacip derecesinde sünnetimdir sofradan kalkarken elinizi yıkayınız farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz ya ya ya muhtemem Müslümanlar tuvalete gidiyor kağıtla kuran, kullanıyor sofraya oturuyor o ez, eliyle hocam tabi eliyle yemiyor çatalla yiyor diyeceksiniz ey canım bir yüzünü siliyor, dudaklarına var tabi taharetlendiği kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağıyla yatağa ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhtereminim efendim. Ayakkabısıyla yatağa yatanı sosyetik muhitte, sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm duymuşumdur muhtereminimler. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına kadar ayakkabı, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış. o Allah'ım. Bir zamanlar idi ya, ya bir kadınlar cemiyeti oluyor, bir nişan cemiyeti oluyor falan. Evde halılara artık basılmaz hale geliyor. Ayakkabısıyla gelen dalıyor içeriye. zoruri ben evimde nöbetçi koyuyorum kapıya. O zaman şimdi farklıyız muhterem müminler ya. Aziz Konya'lılar şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum. Farklıyız. Neden mi? 6000 Kur'an kursumuz 580 imam hatip okulumuz 20'nin üzerinde ilahiyat Fakültemi, fakültemiz ve milyonun üzerinde yeni bir neslimiz var geliyor imanlı, inançlı, hakka inanan bir nesil geliyor onun için bugün farklıyız elhamdülillahi teala artık böyle zamanlarda kapıya nöbetçi pek koymuyoruz eskisi gibi pırıl pırıl tertemiz bir nesil geliyor Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun <gülüyor> muhterem müminler Cenabı Adem Aleyhisselam'la böyle başlayarak geliyor. Evet. Cenabı Nuh Aleyhisselam, Şeyhul Mürselin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin en büyüklerinden, Cenabı Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır. Mevla'nın hitabına mazhar. Cenab-ı İsa Aleyhisselam Ruhullah'tır ve netice itibariyle peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hatemül enbiya son peygamber ve bizim peygamberimiz elhamdülillahi teala ve son dinin İslam dininin de istersen şari azamı de İslami tabirle istersen vazı hakikisi de istersen kurucusu de kuran şahsı muhammediye nazil olmuş ve İslam'ın Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar, Kur'an'da olan ve daha fazlasıyla benim hadislerim ve sünnetim olarak İslam dinini teslit ediyorum buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem bimliler, şöyle bir mukaddimeden sonra fazla da dağıtmayın ki size bir hadis-i şerif okuyacağım bugün inşallah. İmanın, İslamın ve inanç aleminin bel kemiğini, omurgasını teşkil eden bir hadis-i şerifi okuyacağım size bir hatıramla birlikte. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bize Ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'in İslam için beyanı Hakikisi bu Allah nezdinde Tek din Tek din Muhteremmiler Hani dedim ya uydurma ve beşeri Dinler de var diye Bir de semavi dinler var Tahrif edilmiştir Musevidin din, Eysevi din ki onlar Tevrat'ıyla İncil'iyle, Zebur'iyle artık neskedilmiştir ondan evvelki sahifeler. Adem aleyhisselama, Şit aleyhisselama, İdris aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, Musa aleyhisselama, Tevrat'tan evvel verilen suhuf diyoruz onlara sahifeler. Fakat bütün bunların ahkamı, hükmü Kur'an'a göre neskedilmiş, yenilenmiştir. İnsanlığın sabahı, haşla kadar bütün Tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tek din mübin-i ilahi insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ve hatta 20. asırda atom hızıyla koşturduğu halde beşeriyetin daha eşiğinde olduğu İslam dini. Vallahi diyorum. Ali cemaat. Vallahi diyorum insanlık, medeniyet ve edep bakımından daha insanlığın bugünkü haliyle demek istiyorum. Ecdadımı tenzih ederim. Ecdadımı tenzih ederim. Onlar İslam'ı kanlarına zerkettikleri, ettikleri hüceyratına zerk ettikleri için varlıklarını göstermişler muhterem Müslümanlar. İslam'ı yaşamışlar ve yaşatmışlardır. Evet. Cenab-ı Halık-ı Hazretleri bize de onlar gibi olmayı nasip etsin. Bakınız bugün Koca Akif öyle diyor Müslümanlar, İstiklal Marşımızın şairi Koca Akif öyle diyor, mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış, ruh-i telakkileri gayet yanlış, sanıyorlar ki tekamüle tahammül edemez. İnsanlığın ihtiyacını temin edemez demek istiyor. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir diyor. Evet. Bilmiyorlar ki İslam için. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Eğer yükselebilirlerse kıyamet kopmadan tabii muhterem Müslümanlar. Ya. Şimdi biri diğerine çamur, o biri diğerine pislik diyor. Öyle olduğu halde İslam'ı beğenmiyorlar. Ne kadar garip değil mi? Muhterem Müslümanlar. Konyalılar. Düşünen Konyalılar, bilen Konyalılar, ilim şehrinin ehli olan Konyalılar, duyuyor musunuz? Biri diğerine çamur, o biri diğerine pislik dediği halde, inen yedi beyzayı temsil eden Allah'ın habli metini ve söylediğim gibi söylediğim gibi haftada bir guslü farz kılan bidayette sonra sünnetle takvif eden sonra da yemekte el yıkamak evvelinde ve sonrasında sünnetimdir terk etmeyin buyuran taharet ve nezafetten duyunuz edep ve aşka varıncaya kadar beşeri beşeri meleklerin imreneceği seviyeye yükselten İslam. Meleklerin ey vallahi diyorum bakınız. İnsanı kâmile melekler imreniyor insanı kâmile. Ya ya ya. Abdülkadir Geylani, Muhyiddin-i Arabi, Cüneydi Bağdadi, Bayezid Bastami, Hacı Bayram-u Veli, Ahşemseddin İstanbulli Muhterem Müslümanlar, ratife ediyorum. Evet, Mevlana, celaleddin Rumi, Sadreddin, Konevi, İmam-ı Rabbani, Şemz-i Tevh. Ve hekese, ve hekede, ve hekese, meleklerin, meleklerin kemaline hasret çektiği büyük insanlar. Rabbim şefaatlerini nail kıl ve mahşerde bizi onlarla haşret ya Rabbi. Ya Muhterem Müslümanlar. İslam, İslam, beşerin vicdanına girince, beynine nurunu sokunca, hayatına İslam nizam haline gelince, insan, nefsiyle de, şeytanla da, dünyayla da da cihat ve mücadele ederek yükseldiği için, melekte cihat yok çünkü, melekte nefis yok, mücadele yok. Onun için, ve maminna illallahu <gülüyor> mukammum malum fihwasınca, Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Cibril de dahil, Mikail de dahil. En gerideki, mertebedeki meleğe varıncaya kadar bütün melekler, onların da sınıfları var. Fazilet farkları var muhterem Müslümanlar. Onlarda terakki yok. Tekamül yok. Bulunduğu makamda... Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, ubudiyetle meşgul. Allah'ın emrini tatbik ederler. la يَاسُونَ اللّٰهُ ve اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ olduğu gibi. Ama insanoğlu, akıl ve ruh birleşerek, nefis ve şeytan ve dünya ile mücadele eder de cihadı kazanırsa, ki ona cihadı ekber dedik, bu mücadeleyi, mücadeleyi kazanırsa muhterem Müslümanlar, Melekleri imrendiriyor ve bu yükselişte, bu ulvileşmede bu melekleşmede, bu melekuta uçuşta yegane amil din duygusu muhterem Müslümanlar ya Allah, Allah inancı muhterem Müslümanlar, ahiret inancı ve ahiret kaygusu muhterem müminler ya. Kafirin, kafirin İslam milletlerini bozmak için sarf ettiği son 150 yıldır sarf ettiği bütün kötülük, bütün derdi ve çilesi, bütün gayreti ve çırpınması nasıl olur da bu milleti, bu necih milleti İslamdan koparabiliriz, mütevelli? Birinci Cihan harbinde tabii Türkiye, Osmanlı. Bölünmüş, o zaman Türkiye diye demiyoruz, Osmanlı İmparatorluğu, dünya hakimiyetine oynayan ecdadımız ya, Garbın üzengisini her dersimde söylüyorum ve söyleyeceğim, Garbın Garbının üzengisini öpmekte şeref bulduğu şerefli ecdadımız muhteremimiler ya. Bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Mecusi ve Putperestler, bir taraftan Hristiyanlar, Haçlı Seferleri neler ve neler nihayet Osmanlı İmparatorluğu'nu birinci cehan harbinde mağlup seviyeye düşürdüler. Müttefik olduğu devletler mağlup olunca Osmanlı İmparatorluğu da mağlup sayıldı muhterem Müslümanlar ve sevir muahedesi vatan Türkiye'miz dahi parçalanmış. İstanbul'da müstevi dev, müstevili devletler, Garp'ta Yunanlılar, Konya civarında İtalyanlar, Cenubi ı Fransızlar, o hakede Vuhake'de, civarında Ermeniler falanlar falanlar, Moskov'un uşakları, muhtemelen Müslümanlar. Türkiye bir dert çanağı, keder çanağı, kan çanağı. Ne'ûzü billahi subhanehu ve teala. Muhtemelen bu arada İngiliz Başbakanı, İngiliz Başbakanı Londra'da Merkezi hükümette eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, necis eline, necis eline mukaddes kitabımızı alıyor, tenzih ederiz kitabımızı. Arkadaşlar diyor bugün Osmanlı parçalandı ve Türkiye'yi de böldük diyor paramparça ettik ama bu milletin elinden bu kitabı mukaddesi almadıkça, bu milleti bu kitaba yabancı kılmadıkça bu millet yeniden dirilebilir diyor. İngiliz gavuru böyle diyor muhtemelen. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacız. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. Teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımız da hani kan kaybetti öldü derler ya, Muhtaç olduğumuz, damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtaçız İslam'a. Çünkü İslam olmadı mı? <gülüyor> Müslümanlar, Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim. İslam olmadı mı insanoğlu? Mevla korusun. Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'amü belhim kel en'ami belhim Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim şunların haline bak şunların muhtemem müminler sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum darılmayın bana yolda trafik durmuş genel kontrol yapıyor biliyorsunuz kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış filan durduruyor şoförün ağzını kokluyor polis çok haklı içki içti mi içmedi mi diye içki içerse çünkü arabayı günlük radyoları dinliyorsunuz her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği 20-30 insan gidiyor trafik kazaları trafik kazaları trafik kazaları ya uykusuzdur ya sarhoştur veya tedbirsizdir mesela üçünden biri evet mümin kardeşim Dinliyor, evet ağzını kokluyor, itki içmişse eğer, yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa, hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor, ağır bir ceza. bu cezayı vereceksin bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim, Rabbim... Sen istersen Vallahi göz açıp yumuncaya Kadar dünyaya Yeniden düzen, düzen Yeniden nizam Altı buçuk milyara yeniden hayat Bahşedersin o günü bize Göster Allah'ım diye dua ediyorum Muhterem Müslümanlar Beşerin Din ihtiyacı tekrar ediyorum İnsan olması Şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır Mevlana Aşk Eri Mevlana hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim bakınız ne diyor. Yani din ihtiyacı için gençler gençler aşk Eri Mevlana'mız da söylüyor bakınız. Ez Hudaya çareh'est ez gutni. ez din ta Ey mümin kardeşim diyor. Ebedi saadet isteyen kardeşim diyor. Dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor. Çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez Hudaya çare ez ni. çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor eri mevlana böyle söylüyor tekrar okuyorum beyti bakınız beyinlerinizi perçillemek için ez hudayet çarehes ez gudni çarehes ez dinü ez tağutni evet çare hudadandır Allah'tandır malla servetle zenginlikle altınla gümüşle kumaşla insanlığın şahsiyetine şerefine bir şey eklenemez diyor dünyada Namu ve şöhreti hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan Karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya hortumu devlet hazinesine atmışlar durmadan soruyorlar yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. لَتَنُوا بِالْاُسْبَةِ اُلُلْقُوَّةِ Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Kur'an-ı Kerim emir dinlemediği için o günün Musa Aleyhisselatü Vesselam'ına muhalefet ettiği için malinin zekatını verip inanmadığı için Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı hala gider. Yani insanlığın Şeref ve haysiyetine, servet ne ilave edecek bunu demek istedim. Olacağı bu. Gazali, muhtemel müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor. Arkadaşı üç. Müminler hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar, uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın, istirahatıma bakayım yani. Peki, peki. Madem dinliyorsunuz peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah. O ya. Gazali öyle diyor koca dahi ve mütefekir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Oldu, oldu mu? Ya. Mustafa Zümrüt Kardeşim. Taşkınlıktaki çoğunuz tanıyorsunuz. Dün vefat etti. Ya inşallah cennete gitmiştir. Muhlis dostlarımızdandı. Genç, daha 48 yaşlarında falan bir kardeşimizdi. Salih insandı. Ulemaya karşı cidden saygısı olan samimi bir mümindi. Ya. 3 tane hafız evlat bıraktı gitti 3 tane hafız evlat bıraktı gitti ve ömür boyu ilmiyenin hizmetinde olan halal kazanan bir insandı evet servet, dükkan, köy, ev, park, bahçe ne varsa kaldı tamam bitti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve müslümanlar imamlara soruyorum siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya hiç kefene cep dikiyor musunuz içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak filan diye yok hocam hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar ya Konyalılar imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark filan bir şey koyma mümin kardeşlerim şunu demek istemiştim ben biraz Efkarlıyım, bazı şeylerde aşırı gidiyorsam, Kapı muhterem cemaati, aziz kardeşlerim beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta, hani ağzım kurusun neredesin ay adli ilahi. Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa bakıyor da koca Akif, safahatında öyle diyor. Ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi diyor. Yani gizlendiğin yeter artık yüce kudret göster varlığını ve celalini diyor koca akif bile. Ben ona ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim muhtaram. Ya büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o Teala. birinci arkadaşı bırakıyor. öyleyse vefalı arkadaş değil ya efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin sandalyalar, koltuklar filan o anda altınızdan çekili verecek vesala. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın hani dedemizin tabirle 8 arşın patiska onu da bulabilirse eğer. Tayyareden düşüp paramparça mı olacak? Yolda arabası kalıp bir aslana yem mi olacak? Veya denizde kalk olup gidip balıklara yeme olacak hiç belli değil akıbetimiz öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar trilyonlar için böbürlenen mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbette götüreceğiniz 8 arşın patiskadan ibaret onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş mümin kardeşlerim. Ölen insanın ikinci arkadaş, her Müslümanın ikinci arkadaşı evladı, iyalet, çoluk çocuğu, ahbap ve yaranı arkadaşları kabre kadar varıyorlar. Üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar. Hatta bazı latif olarak söylüyorum. Bazı evlatlar var bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar. Aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye üzerine toprakla çiğniyorlar kabrin üzerine. Sıkıştırıyorlar iyice. Ondan sonra dönüp geliyorlar başın çaresine bak Allah'a sormalık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya. Sonu bu yavrucağız. Aziz kardeş. Sonu bu. Ya. Ya. İnna amwalikum ve fitne, ve an Allah indahu azim. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayet jalede: El <gülüyor> mal ve el hayatı dünya ve el baqiyatü salihatu خير عند ربك ثوابا وخير Dünya hayatının zineti. Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp, gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi, hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazanı hicazda tutan, servetinin zekatını fıtrasını kurbanını eda eden, sonra da 6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen. Bahtiyar'ın defterin kapanmayacak inşallah. Sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapu camimizin banisi vel efendi hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasıa kapı camisinin banisi vel efendi dört tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatın da başına gelmişler. Baba demişler bizden bir vasiyetin bir dilediğin istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım. Bir gün oruç borcum da yok, haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarımı da her gün yatırken tövbe ederek yattım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahına her gün farlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece Allah ve Resulünün yolundan ayrılmayın diyorum. <gülüyor> Muhterem mümin kardeşim, bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? Eyvallah yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin Müminin zaten her anı bayramdır ve selam Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati Müminin zaten her anı bayramdır ve selam Her an Aşk eri Mevlana'ya Geçen derslerinde söyledim Efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e müritlerinize bağışlasın. Uzun ömür versin diyorlar. Yok diyor. Ömür ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyoruz. <gülüyor> Ya hayır Müslümanlar ya ya Hocanız nasıl dertli olmasın Ya muhteremler Aziz cemaat ben Kelek değil kafa baş taşıyorum Elhamdülillahi Teala Ya ya ya Duyuyor musunuz 71 yaşındayım Elhamdülillah ben başımda da Akıl taşıyorum Gerçek hürriyet İslam'dadır Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır, gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır, gerçek hürriyet iman ve aşktadır. Yetmiş sene aklımı hürriyetle taşıdım, içkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evetleneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallah. O teala. Evet, muhteremimiler. Kabre koyduğumuz kişinin üçüncü arkadaşı ise amelidir muhteremimiler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi, üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirsen al seccade senin, bu seccade benim, çiftlik senin, fabrika benim diye kaka başlıyor. ve kabirden dönerken yoldan. Öyle mi? Realite bu. Galite bu. Vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhterem ünlüler. Ya. işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil ya Ya. Üçüncü arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek. Şimdi Kapı Camii'nin beni dinleyen kıymetli cemaatına soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfrüyle ateşe ebedi gidip kalmak. Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz. Bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz amelimizle cennete gitmek. Şu halde, şu halde bugünkü dersimde size, bundan her derste öyle ya, bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar, İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahisdir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar, ben... Kürsi yaşımda, kürsi devrimde ''İnnemel amalu bin niyat'' hadisine hadislerin fatihası Hadisi Cibril'e de hadislerin sure-i bakarası dedim Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadisi şerif Ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi Evet, İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor Bakınız muhterem Müslümanlar Evet hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüke, İçinizde o günden, kardeşlerim de var, geçenlerde biri bir sohbette hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar, 1949, askerden 3 ay izin verilmişti, sonra teclis olduk, 50'de de resmi vazife aldık, İlk kürsüye çıkışım onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya, müftiliğe müracaat edildi, cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Vesade Mustafa Efendi Hocamız, Hacı Aylar Efendi, Kapı Camii'nin imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederlerdi. Hatta Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Fetret devrinde, seyyahat devrinde tek başına, tek başına icazet alan kardeşinizim Konya'da. Medreseler kapatılmış, icazet lafı bile tarihe gömülmüş. Evet, 43'lerde, 44'lerde başlayıp, 47, çünkü evet 46, 47, 48, 49 asker değilim, 46'larda tefsir sahibi hadimi merhumun da bulunduğu bir cemiyetle Hattat Feyzefendi Efendi de icazetnamemi yazmıştı kabri cemiyet cennet olsun medrese devrinde icazetnameleri Hattat Feyz Efendi yazarmış. hocam Hacı İsa Efendi Hazretlere beraber vardık Feyzefendi Efendi kardeşim dedi Tahir'i ben okuttum dedi ihtiyarladın biliyorum ama dedi gözlüğünü takacaksın bu Tahir'in de namesini elinle yazacaksın dedi Hocam yahu elime kalemi inna lillahi ve inna ileyhi raci evet. Elime kalemi alacak halim yok ben artık ihtiyarladım. Ben dedi, ben dedi reca ediyorum. Bu bu tahir benim tahir dedi. Aynen böyle tabir. Ben okuttum bunu dedi. Son devrin hatırası olacak bu dedi. icat. Feyz Efendi Hazretleri icazetnameyi yazdı ve cemiyetimizde büyük hadimi tefsir sahibi hadimi de bulundu eliyle verdi icazetnamemi muhterem Müslümanlar tabi hocalarımızın elini öpüp dualarını aldığımız için bugün karşınızdayız 48. senedir muhterem çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhterem Evet, çok büyük insanların duasını aldık Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in ya Rabb bizi mahşerde bu ikrarıyla haşret dediği gibi onlarla, sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim artık hadise geçemiyorum. Muhtemem müminler mental amruhu ve hasuna ameli insanların en hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat ömrü uzun ve ameli güzel olandır güzel ameller salih amellerle uzun ömür ne bereketli ve hayırlı şey ama en hayırlısını niyaz ediyoruz vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allahım diyorum <Gülüyor> mütevelli müminler cemaat müftiliye müracaat etti. İplikçi caminin ilerisinde çorapçı cami diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftilik bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören bilen kardeşlerim var cemaat pencerelerde mahfel çökecek hale geldi falan. nihayet şerafettin'e geldi ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam Ramazan'ın son haftası benim tahir dedi. de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk muhteremler. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar? gitmezmiş gitmezmiş zerresi bile zayi olmayacakmış Kur'an ve hadis böyle diyor hatta fen şimdi fen böyle diyor insanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor zayi olmuyor fen adamları teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar çalışıyorlar. Hayırdır belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahme'deki hutbesini beraber dinleriz ölmesi. Havada mahfuz mu bütün konuşanlar? Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşer'de önünüze gelecek diyor. Fen ve teknikte bunayla ifade ediyor bugün 20. asırda muhteremimler. Söyleyeceğim şu. Ezanımızda okundu. Bir iki dakikada bitiriyorum. Muhtemelen müminler. Evde hazırlandım. İkinci gün. Birinci gün Salavat-ı Şerif'e bahsiyle Fethi kelam ettim. Orada Çorokçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi. Mesabihi Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini o zaman masa filan, sandalye filan evlerimizde yoktu, lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir neredeyse, senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varacağı kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfesin inşallah. Evet, iskemdenin, lambamızı koyduğumuz iskemdenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemdenin üzerinde notumu aldım. Fakat hala bakın ki, abdest alayım, tazeleyim, cübbemi sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım, not ettiğim hadisi şerifi iskemdenin üzerinde unutmuşum. Çarapçı camiinde cemaat hınca içeri dışarı dolu muhtemelen kürsüye çıktım, hani hocaefendinin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yok. Elhamdülillah elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah elhamdülillah o bir tarafta da yok. Sallu ala Resulina Muhammed. Allah Allah. Muhterem müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada bir sayfalık hadis-i şerif. Allahü aleyküm. Bir sayfalık gelecek cuma okuyacağım inşallah. Hayatla sağlıkla dönersen Hadis-i Şerif oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim Hadis-i Şerif. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i Şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zati yomen <gülüyor> isala aleyna racul Şiddet beyaz siyah ve ve minna ahad. Hatta jölese Nabi ya Muhammed, al Hadi -i i ben, hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders. Muhteremimler, böyle cemaatle hasballetik indik. Şimdi size İslamdan bahsedeceğim ya. Nimetlerin başı İslamdır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi cibriili okuyacağız ve hatıra olarak da üzerimdeki manevi tesirini söylemiş oldum size Rabbimiz mucidiyle amel nasip, mukadder buyursun inşallah teala İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde Hacı Veysade hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah o teala buyurun bir kere kelime-i şehadet eşhedü La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibeyi münce Sile gülerek şene kapamaları nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hakka ıttıbak batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen yani salihine mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı garrayi Muhammedi Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı Feuma müjda ile Amin.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 Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan Mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vesile ve daima mansur ve muzaffer eyle İslam'ın eşiğini kirletmek isteyen Hz. Kur'an'a kara gözlükle bakan Güya İslam'ın gelişine Türkiye ve dünyamızda mani olmak isteyen zavallı zalimleri İstidatları var ise ıslah eyle. İstidatları yoksa kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi. alem İslam'a ittifak ver. alem İslam'a ittihat ver. alem İslam'a vahdet ver. Bir buçuk milyar ve elli 55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, Ni'mat ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram ile ya Rabbi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin al Fatiha.